Aziz Nesin aramızda. Hazırlayan Nesin Yayın Evi. Sunanlar Emine Özacar ve Ali Hanca. Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki öykümüz Biz Adam Olmayız kitabından aynı adlı öykü. Öykümüzü Onur Özaydın sunacak. Biz Adam Olmayız. Kalabalığın içinden birisi, biz ama pardon kalabalığın içinden birisi, biz adam olmayız birader dedi mi? Öbürleri de evet çok doğru olmayız diye baş sallarlar. Biri de çıkıp o nasıl söz efendi sen sayıyla kendine gel bakalım demez. 25 yaşlarında kanımın fokur fokur kaynadığı günlerde ben bunu deneyecek oldum. Adaya giden vapurda neye kızdığını anlayamadığım yaşlı bir adam, biz adam olmayız diye bağırıp duruyor. Salondakiler de baş sallayarak onu onaylıyorlardı. Delikanlılık, kanım tepeme sıçrayıp ''Neden adam olmazmışız? Bal gibi de adam oluruz. Öyle bir adam oluruz ki herkes de şaşar kalır.'' diye bağırdım. Salondaki yolcular sözleşmişler gibi yaygarayı bastılar. ''Adam olmayız. Adamlık bize çok uzak. Yok yok biz adam olmayız.'' Bu yaygara karşısında kızgın ihtiyarın yüzü yumuşadı da bana ''Bak oğlum.'' dedi. Duyuyorsun ya hep birden ''Adam olmayız.'' diye bar bağır, bağırıyoruz. Demek ki adam olmayacağız zorla değil ya. ''Oluruz biz adam oluruz.'' dedim. ''Biz adam oluruz.'' demek... Biz şimdi adam değiliz demektir, öyle değil mi dedi? Hiç sesimi çıkarmadım. Ama o günden beri yıllardır hep düşünür dururum. Biz neden adam olmayız? Son hapse girişim benim için büyük bir şans oldu. Çünkü yıllardır araştırdığım nedeni cezaevinde öğrendim. Cezaevindeki 50 kişilik siyasi tutuklular koğuşunda, yurdumuzun seçkin aydınlarıyla, tanınmış iş adamlarımızla, ünlü kişiler, valiler, genel müdürler, düşük milletvekilleri, ileri gelen politikacılar, yüksek memurlar, mühendisler, doktorlarla bir arada yaşadım. Koğuş arkadaşlarımın çoğu Avrupa'da, Amerika'da okumuş, yabancı ülkeleri gezip dolaşmış, birkaç dil bilen kişilerdi. Düşüncelerimiz birbirine karşıttı ama yine de onlardan çok şeyler öğrendim. Öğrendiklerimin başında da neden adam olmadığımız geliyor. Ziyaret günleri hiç de iyi haberler almıyordum. Evin kirasını verememişiz, bakkala borçlanmışız, daha bunlar gibi bir sürü tatsız haberler. Ne yapacağımı şaşırmıştım. Hiçbir umarım yoktu. Hemen bir roman yazayım da dedim, belki gazetelerden birine satar biraz da para alırım. Çoktan beri yazmayı tasarladığım bir roman konusu vardı kafamda. İşte bu kararla kalemi kağıdı elime aldım, ranzadaki yatağıma çöktüm. Vakit titirmek, lafla, boş şeylerle zaman geçirmek istemiyordum. Daha birkaç satır ancak yazabilmiştim, koğuş arkadaşlarımdan seçkin bir aydın geldi, yatağımın ucuna oturdu. İlk sözü, biz adam olmayız, adam olmayız demek oldu. Kendisine bir şey sormadım. Bakınız neden olmayız diye kendiliğinden açıklamaya girişti. Ben İsviçre'de okudum, Belçika'da 6 yıl çalıştım. İsviçre'deki, Belçika'daki yaşayışını uzun uzun anlattı. İşimden alıkonulduğum için çok canım sıkılıyordu ama ne diyebilirdim ki? Arada sırada önümdeki kağıtlara bakarak, kalemi kağıt üstünde gezleyerek işim olduğunu, konuşmasını kısa kesmesini istediğimi sezdirmeye çalışıyordum. Ama oralı olmuyor, boyunu anlatıyordu. Oralarda elinde kitap olmayan insan göremezsiniz. İki dakika boş kalsalar hemen kitaplarını açar okumaya başlarlar. Otobüste, trende, her yerde durmadan okurlar. Hele evlerinde görseniz, şaşarsınız, herkes kendine göre eline bir kitap alır, boyuna okur. Belki anlar da gevezeliği keser diye. Ama ne iyi ne iyi dedim. Tabii dedi. Bir de bize baksanıza burada bu kadar sözlü entelektüel toplanmış bir tek kitap okuyan var mı? Biz adam olmayız beyim olmayız. Doğru dedim. Ben doğru deyince yeniden hızlandı. Belçikalıların, İsviçre'lilerin durmadan kitap okuduklarını anlattı da anlattı. Yemek zamanı geldiği için ikimiz de kalktık. Şimdi anladınız mı biz neden adam olmayız dedim? Evet dedim. Yarım günümü İsviçre'lilerin... Belçikalıların durmamasıyla nasıl kitap okuduklarını dinlemekle geçirmiştim. Öğle yemeğini çabucak yiyerek yatağıma geldim. Hemen romana başladım. Kağıtlar dizimde, kalem elimde düşünüyordum. Daha bir şey yazmaya kalmadan koğuş arkadaşlarımdan birisi geldi, yatağa oturdu. Ne yapıyorsunuz? He, bir roman yazmaya çalışıyorum. Burada yazamazsınız ki, şu gürültüye baksanıza. Siz hiç Avrupa'ya gittiniz mi? Hayır, Türkiye'den dışarı çıkmadım. Aa yazık. Ben sizin Avrupa'ya gitmenizi çok isterdim. Görmek, yaşamak başka şey. Görünüp, görmek, yaşamak başka şey. Görüşünüz genişlerdi. Hemen hemen bütün Avrupa'yı dolaştım. Gitmediğim yer kalmadı. En çok Danimarka'da, Hollanda'da, İsveç'te bulundum. Bakınız oralarda nasıldır. Bir kez insanların birbirine saygısı vardır. Birbirlerini rahatsız edecek gibi yüksek sesle konuşmazlar. Bir de bizim şuradaki halimize baksanıza. Nedir bu gürültü patırtı? Öyle efendim. Belki ben uyuyacağım. Belki yazacağım, okuyacağım. Belki bir işim var. Siz bu gürültüde patırtıda dünyada roman yazamazsınız. Bırakmazlar ki. Gürültüde yazarım da yalnız yanı başımda birisi konuşursa yazamıyorum. E canım efendim gürültü olmasa daha iyi değil mi? Ne hakları var sizi rahatsız etmeye? Yavaş da konuşabilirler. İşte Danimarka'da, İsveç'te, Hollanda'da katiyen böyle bir şey olmaz. Onun içinde adamlar ilerliyorlar. Çünkü onlar da insanın insana saygısı vardır. Bu saygı üstüne türlü örnekler de göstererek... Bu saygı üstüne türlü örnekler de göstererek konuştu da konuştu. Terbiyesizlikti ama ne yapayım? O anlatırken başımı kağıtlara eğip yazmaya başladım. Yazmıyordum. Y yazarmış gibi yapıyordum. Hiç başına uğraşmayın yazamazsınız sinirleriniz bozulur dedi. Avrupa başka. Avrupalı insan demek insanın insana saygı duyması demek. Biz de nerede? Biz işte bunun için adam olmayız beyim. Biz adam olamayız. Daha çok anlatacaktı ama ilk avukatı gelmiş çağırdılar da kurtuldum. Daha çok anlatacaktı ama iyi ki avukatı gelmiş çağırdılar da kurtuldum. O gider gitmez çalıştığımı görüp de kimse yanıma gelmesin diye başımı kağıtlara büsbütün eğdim. Daha iki satır yazmıştım ki başka bir koğuş arkadaşı geldi. Kolay gelsin dedi. Sağ olun dedim. Yatağıma oturdu. Adamlık bize çok uzak dedi. E, konuşma açılmasında çabucak gitsin diye sesimi çıkarmadım. Amerika'da bulundunuz mu diye sordu. Hayır yazık. Amerika'da birkaç ay bulunsaydınız neden bizim geri kaldığımızı anlardınız. Efendim Amerika'da bizde olduğu gibi boş boşuna konuşmazlar. Gevezelik yok. Vakit nakit herifler time is money demişler. Amerikalı bir işi varsa ancak o zaman konuşur. Söyleyeceğini en kısa biçimde söyler sonra herkes kendi işine gücüne. Bizde öyle mi? Mesela şuradaki halimize bakın. Aylardan beri gevezelikten başka yaptığımız bir şey var mı? Hep ipe sapa gelmez laflar. İşte Amerika'da bu yok. Bu yüzden de bu adamlar ilerliyor. İşim olduğunu anlar da susar, kalkar gider diye ofladım, pufladım, hiç oralı olmadan anlattı durdu. Akşam yemeği zamanı gelmişti. Giderken ''Biz adam olmayız.'' dedi. Biz de bu gevezelik varken biz adam olmayız.'' ''Çok doğru söylüyorsunuz.'' dedim. Akşam yemeğini yer yemez, romanı yazmak için kağıda kaleme sarıldım. ''Çalışmayınca olmaz, ne yapsak boş.'' diye yanı başımda bir ses duydum. Başımı kaldırınca koğuş arkadaşlarımdan birini gördüm, yanımdaki yatağa oturmuştu. ''Siz ne dersiniz?'' dedi. E tabi çalışmalı dedim. Ben Alman terbiyesi aldım. Neredeyse patlayacaktım hani durmadan anlatıyordu. Burada Alman lisesini bitirdim. Yüksek öğrenimimi Almanya'da yaptım. Uzun yıllarda orada çalıştım. Siz Almanya'da çalışmayan tek kişi bulamazsınız. Bizde öyle mi? Mesela şuradaki halimize bakın. Yok yok biz adam olmayız. Adamlık bize daha çok uzak. Anladım ki ne yapsam romanı yazamayacağım. Boşuna sinirlerim bozulacak. Şimdi bırakıp koğuştakiler uyduktan sonra yazmaya karar verdim. O hala Almanya'yı anlatıyordu. Almanya'da çalışmamak ayıptır. Nerede olursa olsunlar. Almanlar hiç boş durmazlar ki. Kendilerine bir iş icat ederler. Mutlaka çalışırlar. Aylardan beri şuradayız mesela. İçimizde bir tek çalışan var mı? Söylesen. hapistene ne çalışalım derler. Alman aydını böyle olmaz. Alman aydını böyle demez. Anılarını yazar. Kendi işi üstüne bir şey kalem alır. Kitap çevirir. Kısacası boş durmaz. Ya biz... Hayır ne desek boş biz adam olmayız. Yanından gittiği zaman gece yarısı olmuştu. Artık kimse gelip neden adam olmadığımız üstüne konferans vermez diye umutla romana başlamışken birisi geldi. Bu da uzun yıllar Fransa'da bulunmuş. Uyuyanlar uyanmasın diye alçak sesle konuşuyordu. Onun anlattığına göre de Fransızlar zamanında çalışmasını, zamanında da eğlenmesini bilirlermiş. İş ve dinlenme saatlerini birbirlerinden ayırırlarmış. Ben bu gece yarısından sonra çalışmamalıymışım. Şimdi uyuyun ki... ''Sabah erkenden kalkınca dinç kafayla çalışasınız.'' diyordu. Bizde işle dinlenme, eğlenme hep birbirine karıştırılmıştır. Dinlenilecek zaman çalışı, çalışılacak zamanlarda da dinlenmeye kalkarız. Onun içinde verimli olamayız. Bizim adam olamayışımızın sebebi işte budur. Biz adam olmayız. O yanımdan gittiği zaman bende de roman yazacak hal kalmamıştı. Gözlerim kapanıyordu. Uyudum. Sabahleyin onlar uyanmadan kalkıp romanı yazmaya başladım. Saygı duyduğum bir koğuş arkadaşım heladan dönüşünde yanıma geldi. İngiltere başkadır. Siz İngiltere'de bulundunuz mu hiç? Hayır. Vah vah. Mesela İngiltere'de bitiren'e bindiniz. Saatlerce bir kompartmanda yolculuk ettiğiniz adam sizinle bir tek kelime konuşmaz. Bizde olsa ne soğuk ne kendini beğenmiş derler. Soğukluğundan kendini beğenmişliğinden değil nezaketinden terbiyesinden. Belki siz onunla konuşmak istemiyorsunuzdur. Öyle ya ne diye sizi rahatsız etsin? Bizde olsa tanısın tanımasın karşısındaki nişi var mı yok mu hiç düşünmez başlar çancana. Onun için de biz adam olmayız işte. Dizimin üstündeki kağıtları dürdüm yatağın altına. Kalemi de cebime soktum. Roman yazmaktan vazgeçtim. Orada roman yazamadım ama yazacağım romandan çok daha değerli olan bir gerçeği öğrendim. Neden adam olamadığımızı. Şimdi birisi kızıp da biz adam olmayız derse ben de hemen parmağımı kaldırıp ben onun nedenini biliyorum diye bağırıyorum. Son hapisliğimin kazancı da işte bu oldu.